Şöyle bir sözü var diyor ki sultanlardan uzak duranlar üçtür. Bunlar Ebuzer, Tavus ve Sevri. Dolayısıyla İmamı Tavus tabiinden olan İmamı Tavus oğlu namazda bu duayı okumamışsa oğluna derdi ki sen bu namazını iade et. O namazı tekrar kılmasını emrederdi. Allahu ekber. Nasıl bir hassasiyet olduğunu görüyor muyuz?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 Allah subhanehu ve teala'nın ayette haber verdiği gibi لَقَدْ kana لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yatağından nasıl uyanıyorsa öyle uyanması gerekir. Normal bir insanmış gibi veyahut normal bir şeymiş gibi uyanmamalıyız. Gerçekten bunun şuurunda olmalıyız. Sünneti hayata hakim kılmak,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 ayetler ezberlemek veyahut ayetler okumaktır. Resulullah aleyhissalatu vesselam Deccale karşı Kehf suresinin baş tarafından on ayet. Bazı rivayetlerde ise son tarafından on ayet okumayı emretmiştir. Bu konuda Müslim rahimahullah Nevas bin sem rivayet edilen uzunca hadiste şöyle geçmektedir. Femen edrakahu minkum falyqra alayhi fawatih suratil kehf. ve vesselam şöyle buyuruyor. Sizden kim ona ulaşırsa yani Deccale ulaşırsa onun üzerine Kehf suresinin baş taraflarını okusun. Hadis Müslim fitan ve eşlatu sa'a babu zikr deccal'de geçiyor. Yani Deccal'ın zikri babında geçmekte. Aisset ve sizden birisi Deccale ulaşırsa Kehf suresinin ona Kehf suresinin baş tarafını okusun buyuruyor. Yine Müslim rahimehullah Ebu Derda radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Men hafız 10 ayeti min avval suretül Kehf usma min eddeccal ey min fitneti diyor ki kim Kehf suresinin başından 10 ayet ezberlerse deccal'in fitnesinden korunur ya da deccal'den korunur yani onun fitnesinden korunur kim Kehf suresinin başından 10 ayet ezberlerse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 hem sünnettir. Allah Resulü sallallahu ve sellem buna teşvik etmiştir. Ee, onu onun sünnetine uyma sevabı vardır. Hem de buna uymada e, elde edilecek faydalar vardır. Hakim Ebu Sa'id al hudrî radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne men men el suretül Kehf yevmel cumu'ati edâ'a lehu min nûri mâ beyne'l cumu'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 davetine, emrine icabet etme sevabı vardır. Hem de biliyorsunuz Cuma günü Allah Resulü ve Vesselam Cuma gününü övmüştür ve bugün de yapılacak şeyler vardır. Bu anlamda bunlardan bir tanesi Kehf Suresinin okunmasıdır. Bunlardan bir diğeri mesela Cuma günü işte Cuma günü kişinin Cuma için, Cuma namazı için hazırlık yapmasıdır. Bunun için gusletmesidir.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 Oldukça ecir vardır. Gerçekten arkadaşlar kef suresini başkasının okumasını mı bekleyeceğiz? Yani kef suresini okuyanlar sizden, e, sizden daha iyi mi anlıyorlar sünneti? Sizden daha mı dindarlar? Böyle sormak lazım kendimize. Allah Resulü ve Vesselam'ın davetine icabet etmeye en layık kimseler bizler değil miyiz? Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam cuma günü için...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 E, akıllara du durgunluk veren bir hikayeleri vardır. Yine Hızır Aleyhisselam meselesi aynı şekildedir. E, Hızır Aleyhisselam'ın e, Musa Aleyhisselam'la e, o yaşadığı ilişki gerçekten Musa Aleyhisselam'ın sabretmeyerek soru sormaları ve yine e, o e, bah sahibi vardır. Orada zulmetmesi ve yahut ben kıyametin kopacağını da sanmıyorum demesi, kendi bahçesini, kendi mülkünün ebedi görmesi ve yine هَلْنُنَبِّئُكُمْ بَلْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَ Ayetin son kısımlarında diyor ya, sana işler bakımından insanların en zarar edenini haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّسَعْيُهُمْ fil الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ Onlar insan, e, e, insan, e, işler açısından insanların en zarar edeni oldukları halde kendilerini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 belki onu gören kişi kendi imanına ve azmine güvenerek ona yaklaşabilir ve sonuçta ona tabi olabilir Allah muhafaza. Allah subhanahu wa taala her Müslüman'ı onun fitnesinden korusun. İmam Ahmed, Ebu Davud ve Hakim Rahimehumullah Ebu Ebu Dahm antan Ebu Dahm pardon, e, tabiinden Allah ona rahmet etsin. İmran bin Hüseyin radiyallahu'nun şu hadisini rivayet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Men semi'a biddeccal Sizden kim deccalin çıktığını duyarsa buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Men semi'a biddeccal fel e, felyen'e anhu fe wallahi inne racule racule le lay, ye'tihi ve huve yehsibu annehu mu'min fe yettebi'uhu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 Artık imanı bir fayda sağlamaz. Hani ayette geçiyor ya, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, yati يَأْتِبَعْدُ اٰيَاتِ Rabbik. <رَبِّك> Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün, alimler diyorlar ki bu alametlerde, kasıt, deccal, güneşin battığı yerden doğması, debbetul arz kastedilmektedir. Ve bu ayetin tefsirlerinde bu şekilde,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 batıdan doğmasını içine alan bütün durumu kasteder diyorlar. Müslim ve Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. Selasun Ida خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Tuluu'u şemsi min, Tulu min mağribihâ Vadjal ve dabbe ve, debbe, ve ard. Dikkat ediniz, adeta bu ayeti tefsir ediyor bu hadisi şerif Enam suresinin 158. ayetini. Dikkat ediniz, demiştik ya, Yüzyıllıktı, bir Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, alametleri geldiği gün.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 Ayetteki insanlardan kasıt aynı zamanda deccaldir e, demişlerdir. Ebu'l-Aliye şöyle diyor. Ebu'l-Aliye şöyle diyor. Kimdir Ebu aliye Rafi bin Mehran reyahi mevlahun basri rahimahullah tabiyenin büyüklerinden bir alim cahiliye zamanını görmüş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Müslüman olmuştur. Dikkat ediniz. Resulullah Aleyhissalatu vesselamı görüp de görüp de Aisset ve seleme Aisset hayattayken inanmayan kimse ancak Aisset ve vefatından sonra e, vefatından sonra Müslüman olmuş, iman etmiş kimseye ne diyorduk? Tabiin diyorduk. Yani bu kişi sahabe olmuyor. Halbuki Aisset ve selemi gördü. Ancak Aisset ve selemi görmek ve bununla beraber iman etmek gerekir sahabe olmak için. Bu gördüğü halde Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra iman ettiği için tabi'in sayılmıştır. Hatırlarsanız İbni Sayyad'la ilgili tartışmalarda da bunu konuştuk. Yani İbni Sayyad onun bir tane de tabi'inden Sika bir oğlu vardır. Hatta İmam Malik ondan hadis rivayet etmişti. Dolayısıyla İbni Sayyad ne hal üzere öldü. İşte inandı mı inanmadı mı bu konuları konuşurken İbni Sayyad'ın dedik ki en fazla geleceği nokta tabi'in olur demiştik.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 Bu yüzden Resulullah Aleyhissalatu vesselam onun hakkında ve yaqballahu vel mu'minun illa Allah ve Allah ve müminler Ebu Bekir'den başkasına rıza göstermez demiştir. Yani Allah razı olsun yani zaten belli olan bir şeyin tarifine yazılmasına gerek yoktur dolayısıyla Kur'an da onu yazmamıştır çünkü bu ap açık bellidir de canın fitnesini Aleyhissalatu vesselam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 Resulullah Aleyhissalatu şöyle dediğini rivayet ediyor. Yahrucu'd-Deccalü fi ummeti. Feyeb'atullah İsa ibn Meryem Aleyhisselam. Kanne urubet ibn Mes'ud feyetlubuhu feyehliku. Ümmetimin içinden Deccal çıkar buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Ümmetimin içinden içinde Deccal çıkar. Sonra Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir Aleyhisselam. O sanki Ur ve İbni Mes'uda benzemektedir. Sanki Ur ve İbni Mes'uda benzemektedir. Deccali arar ve sonra onu öldürür. Hadis Müslim'de geçiyor Sahih Fiten ve İşratu Saa ve ve babu fi Ancak Allah Resulü ve selam İsa Aleyhisselam'ı kime benzetiyor? Urve İbn Mes'ud'a benzetiyor. İv İb, Urve İbn Mes'ud kimdir? Ebu Mes'ud Urve bin Mes'ud bin Muattab bin Malik Sakfi. Radiyallahu anhu. Meşhur bir sahabedir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Taif'ten döndükten sonra Müslüman olmuştur. Hudeybiye anlaşmasında anlaşmasını düzenleme hususunda faydası olmuştur.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 ve ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile savaşırken ölüp şehit olanların yani benden önceki şehitler Aleyhisselatü Vesselam ile beraber mücadele veren şehitlerin tattıkları şeyden bir başka şeyi hissetmiyorum dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili onun hakkında Urve İbni Mesud ile ilgili şöyle demiştir. Urve aynı Yasin suresindeki kişi gibidir. Kavmini Allah'a davet etti.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 Gerçekten sen halim bir adamsın diyorlar. Yani sen iyi huylu bir adamsın. Ne evet. oluyor da sen bizi atalarımızın dinini terk etmeye davet ediyorsun gibiye getiriyorlar. Urve bin Mes'ud'u da öyle şehit ettiler. Ne hissettiğini sorunca şehadeti onlara tarif etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi diyor ki gerçekten Urve Yasin suresinde bahsedilen kişi gibidir. Kavmi onu davet edince o kavmini davet edince onu öldürdüler.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam'ı görmüştür ve gördüğü zaman da diyor ki inni uşabbihuhu Urve İbni Mesud Ben onu Urve İbni Mesud'a benzetiyorum demiştir İmam Ahmet ve Tirmiz Mecmu, e, e, Tirmizi Mücemmâ Bin Cariye Ensari Radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmişlerdir Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim يَقْتُ لُبْنُ مَرْيَمَا الدَّجَّالَ بِبَابِ الْلُدُ Meryem oğlu İsa Aleyhisselam Bâb-ı Deccal'i öldürecektir. Yani Bâb-ı Deccal'i öldürecektir. Yani Kudüs'te bâb denilen yerde. Müslim, Müslim'in Deccal hakkında Neuvas bin Seman'dan rivayet ettiği İsa Aleyhisselam, Mın inışı ve deccali öldürmesi kışasının bulunduğu uzun hadiste Rasulullah Aleyhisselat Vesselam şöyle buyuruyor: "Fale yihillu lkaferin yeddu riha nefsih illa mat, vanefesuh yntehi, heysu yntehi tarfu, fytlubuh hatta yudrika hu baba luddin,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 Ben noktalıyorum mikrofonu bırakacağım. Sonra duruma göre belki geliriz. Ee, Ercan sen çiçek gönderiyorsun ama ben vedalaşıyorum. Haberin olsun yani. Ben ben vedalaşıyorum. Ben dersimi bitirdim. Ee, soru varsa veya soru olursa e, o, ben çıkacağım yine bir 5-10 dakika sonra. Eğer soru varsa tabi icabet ederiz. Ee, he Tamam geçeceğim inşallah. Ancak ancak bir 10 dakika bana eğer müsaade ederseniz 10 dakika sonra soruları alalım sizden olur mu? Tamam rabıtaya inşallah cevap veririz. Ben 10 dakika bir nefeslenmek istiyorum. Ve hâzihu allâhu âlem Allahümme inneme na'ûzu bike min azâbi cehennem ve min al qabr. ve na'ûzu bike min fitnetin mahya ve memat ve na'ûzu bike min fitnetin mesihiddeccal Allahümme, j'ālla min ʿibādik ṣālḥīn, wa tawf'ala maʿal ʾabrār. Wa aḥir dā'aban, īn al-hamdu lillāh, rabb al-ʿalāmin. Subḥanaka, Allāhumma biḥamdik. Aşhedu an lā ilaha illa Ant. Astağfiruk wa atubu ilyik.